Ben Gezegen ve Aramızdakiler. Eko Kaygı Üzerine Çalışmalar. Hazırlayan ve sunan Elif Gül Şahin. Merhaba. Ben Gezegen ve Aramızdakiler. Eko Kaygı Üzerine Çalışmalar adlı programdayız. Ben Gezegen ve Aramızdakiler, Açık Radyo'nun 56. yayın döneminde başlayan yeni bir program. Ben Elif, programı hazırlayıp sunmaya çalışacağım. Bu programda çevresel yok oluşun, iklim değişikliğinin, insan psikolojisini nasıl etkilediğini ele alacağız. İklim değişikliğinin sosyal, çevresel, ekonomik ve politik etkileri giderek daha fazla gündemde, Sağlık üzerindeki etkileri daha çok fark ediliyor ve yapılan araştırmaların makalelerinde iklim değişikliği en büyük küresel sağlık tehdidi olarak gösteriliyor. Ve iklim değişikliğinin bir halk sağlığı sorunu olduğu kabul ediliyorken ruh sağlığı genellikle bu tartışmanın dışında tutuluyor. Fakat ruh sağlığını da bu tabloya eklemek gerekiyor. Gerek bir yok oluş senaryosunun içinde olan bizlerin yaşadığı korku, kayıp, öfke, varoluşsal kaygılar, anlam kaybı, yaz gibi bir yok oluşa verilmesi kaçınılmaz olan psikolojik tepkilerin hepimizi çoğumuzu etkiliyor oluşu. Hem de iklime bağlı afetlerdeki dramatik artış afetten psikolojik olarak etkilenecek insanların sayısının artmasına sebep oluyor. Ve aslında bu tablo ruh sağlığının da bu konuda konuşulmasının önemini bizlere gösteriyor. UNDRR'ın 2020 yılında yayınladığı Human Cost of Disaster raporu iklime bağlı afetlerin son 40 yılda %80 arttığını söylüyor. Bu da iklim değişikliğine bağlı afetlerden etkilenen insanların sayısındaki artışı gösteriyor ve ruh sağlığı konusunda önleyici ve açıklayıcı çalışmaların artması gerektiğini işaret ediyor. Ruh sağlığı ve iklim değişikliği alanındaki çalışmalar henüz çok yeni İklim psikolojisi kavramı ilk 2014'te APA, Amerika Psikoloji Birliği'nin ve EcoAmerica'nın yayınladığı bir rapordan sonra görünür hale geldi ve bu rapordan sonra alandaki çalışmaların önü açıldı. 2020 yılı itibariyle iklim değişikliğinin sonuçlarıyla günlük deneyim içinde yüzleşmemizle beraber iklim değişikliği ve ruh sağlığı konusu medyanın da gündemine girdi ve ve tüm bunlardan sonra bu alan, alandaki kavramsallaştırma çalışmaları arttı ama henüz net bir kavramsallaştırma yok. Biz bu programda hem meraklısına bir perspektif sunmayı hem de asıl yaşadığımız ortak tecrübeyi anlamlandırmayı amaçlayacağız. En azından benim buradaki motivasyonum bu şekilde. Çünkü bunu deneyimliyoruz ve farkına varmadan bu tepkileri hepimiz gösteriyoruz ve bunu anlamlandırmak çok kıymetli. İklim değişikliği ruh sağlığını birçok farklı şekilde birçok farklı alanda etkiliyor. Hem iklim değişikliğinin birçok şeyi etkileyen doğası hem psikolojinin birçok şeyden etkilenen ve etkileyen etkileşim içinde olan doğası hem de insan ruh sağlığını farklı perspektiflerden açıklamaya çalışma çabası birçok farklı kombinasyon ortaya çıkarıyor. Biz bu ilk programda sonrasında düşünmek için bir zemin hazırlayacağız... ...ve temel olarak iklim değişikliği nasıl ruh sağlığını etkiliyor onu konuşacağız... ...ve kendi kavramsal çerçevemizi oluşturacağız. Bunu annemin bir yaşantısı üzerinden anlatmak istiyorum. Bu hikaye aynı zamanda benim de bu konuyu düşünmeme vesile olmuştur. Ben İstanbul'da yaşıyorum ve ailem de Anadolu'nun bir kentinde yaşıyor. 2019 kışında annem İstanbul'a beni ziyarete geldi... Geldiği gün oradaki hayatıyla ilgili havadisleri paylaşıyor. Biliyor musun komşunun oğlu askere gitti, salondaki koltukları değiştirdik vesaire. Ve dedi Elif inanmazsın bizim bahçedeki incir ağacı var ya. Aynı dalında hem yeşil yaprak var hem küçük meyvesi hem de çiçek açmış. İncir kışın çiçek açar mı hiç? Ve sonrasında annem tüm tatili boyunca bunu gördüğü arkadaşlarıma anlattı. Babam arayıp fotoğraf istedi. Ve babamla her konuştuğumda oradaki hava durumunu sordu. Ve o dedim ki bir saniye ben bunu tanıyorum. Bir tanı kümesinden tepkiler veriyordu annem. Travma sonrası tepkileri gibi. Devamlı anlatıyor. Çünkü zihni bunu işlemeye çalışıyor belli ki. Anlamlandırması gereken bir durum var. Bana ve arkadaşlarımı anlatarak zihni bu deneyimi işlemeye çalışıyor. Travma sonrası tepkilere çok benzer. Çünkü beklenmedik. Alışılmadık. Aralıkta incir ağacı çiçek açar mı hiç? Bir kriz yaratıyor. Hem psikolojik hem sistemsel bir kriz. Bir şekliyle adil dünya inancının sarsılması dediğimiz şeyi yaşıyor annem. Çünkü doğanın değişmezliğine olan inancın sarsılması söz konusu. Kendi bildiği ve önceki kuşaklardan da böyle olduğunu öğrendiği döngü birden değişiveriyor. Ve bu durum bir kerelik bir şey mi yoksa devamı mı gelecek bu yüzden belirsiz de nereye kadar gidebilir? Yine travma sonrası belirsizlik duygusuna çok benzer. E şimdi ne olacak? Ve burada bir tehditle karşı karşıya kalmak var. Yine travmanın tanımı olan, yaşam bütünlüğünü bozan olaylar dediğimiz şey aslında. E, bu bir tehdit yaratıyor, yaşamsal bir tehdit. İncir ağacını bunu yapan bana neler yapmaz? Belki bunu bilinçli bir şekilde dile getiremiyor ama orada aynı zamanda algılanan yaşamsal bir tehdit de var. Ve başka birçok şey için de tehdit oluşturuyor. Ekinler var, bağ bahçe var. Geçimlerini bu şekilde sağlıyorlar. E onlara ne olacak? Kontrol edilemezlik algısı. Ne olacak? Bu yüzden devamlı hava durumunu soruyor babama. İşlevsiz bir kontrol etme çabası var orada. Aslında bu hikaye... 13 hafta boyunca konuşacaklarımızın ve bir kısım iklim değişikliği psikolojisi literatürünün kısa bir özeti gibi. Belirsizlik, tehdit, yeniden yaşantılama, suçluluk, kaygı, stres bunların hepsi çok bariz psikolojik tepkilerdi. Ve iklim değişikliğinin aslında ne kadar günlük hayatımızın içine girdiğini ve bizi psikolojik olarak ne kadar etkilediğini anlamama vesile oldu. Bu bana şunu gösterdi. Tabii ki belirli risk grupları var iklim değişikliğinden psikolojik etkilenilmişliği arttıran ama yaştan, meslekten, cinsiyetten, statüden, eğitim düzeyinden yani demografik bilgilerimizden bağımsız olarak hepimizin hayatının içinde ve hayatımızda birçok şeyi etkilediği gibi ruh sağlığımızı da etkiliyor. Bunun farkına varmamak yani annemin bunu iklim değişikliğine bağlı bir kaygı olarak e, yorumlamaması biraz önce konuştuğumuz gibi işlevsiz bir kontrol etme çabası ortaya çıkarıyor. İşte bu yüzden bunu anlamlandırmak çok kıymetli. Çünkü anlamlandırmadığınız zaman hava durumunu soruyorsunuz ve sonuçta hiçbir şey değişmiyor. Ama bunu anlamlandırdığınız zaman o zaman sürdürülebilir davranışlara yönelebilir ve gerçekten kontrol edebileceğiniz bir alanda bu davranışları sergileyebilirsiniz. Bu da hem gezegen için hem de aslında o iklim değişikliğine bağlı psikolojik tepkiler için. Daha faydalı olur. Şimdi literatüre bir bakalım. Buraya kadar kısaca bu konunun neden önemli olduğunu ve neden tartışılması gerektiğini aktarmaya çalıştım. Clayton'lar bu ismi benden çok duyacaksınız. Çünkü bu alandaki literatüre katkıları çok büyük. Clayton'ların yaptığı çalışmalar gösteriyor ki iklim değişikliği. Stres, kaygı, depresyon, yaz, kayıp duygusu, sosyal uzaklık, madde bağımlılığı, travma sonrası stres bozukluğu gibi ruhsal sorunlarla yakından ilişkili. Ve burada aslında birçok farklı kümeden madde bağımlılığı, depresyon gibi e, tepki var. Ve bu da iklim değişikliğine karşı verilen duygusal tepkilerin kavramsallaştırılmasında bir çeşitlilik, aslında bir karışıklık yaratıyor. Birçok farklı terim kullanılarak kavramsallaştırmaya çalışılıyor. Ee, bunun sorunlarını birazdan konuşacağız ama bir bakalım hangi terimler kullanılmış? Örneğin iklim değişikliğinden kaynaklanan çevresel değişiklikler ve buna bağlı nostalji hissini anlatmak için solastalji kullanılırken, çevresel değişikliğin oluşturduğu kayıp ve yas duygularını açıklamak için ekolojik keder ya da yas kavramı kullanılıyor. Travmayla ilişkili etkilerini açıklamak için eko travma ya da travma öncesi stres bozukluğu kavramı kullanılıyor ki bana kalırsa bu ikincisi şansını kaybetti çünkü travma öncesi durumdan çıkıp travmanın içine düştük. Ve benim eko kaygı demeyi tercih ettiğim kaygı ile ilişkili etkileri ise çevresel sıkıntı, ekolojik stres, eko anksiyete ve iklim değişikliği sıkıntısı gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılıyor. Bu alandaki tartışmalar sürüyor. Stres mi desek, anksiyete mi, iklim değişikliği mi desek, ekoloji mi, bunların kapsamları neler, hangi belirtileri karşılar, kavram ve kaynak ilişkili mi gibi tartışmalar. Bu sevindirici çünkü henüz yeni oluşan bir alan için bir ilerleme. Fakat bu kavramsallaşmadaki boşluk ve karışıklık aslında önemli bir durum. Çünkü bu bir klinik tabloya dönüştüğünde tedavi için kavramsal çerçevenin oluşmuş olması gerekiyor. Aynı şekilde ölçme ve değerlendirme araştırma sonuçlarının geçerliği ve güvenirliği için de bu kavramsal boşluğun olumsuz sonuçlarını görüyoruz. Çünkü özellikle prevalans çalışmaları farklı kavramlar üzerinden yapılıyor ve bunun bir kümülatif bir veri ortaya sunmak zorlaşıyor haliyle. O yüzden önemsedim bu ilk programı. Bu konuda daha ortaklaşılmış bir şey varsa... İklim değişikliği ve ruh ile ilgili o da sınıflandırması olabilir. Ee, en temelde kabaca iklim değişikliğinin ruh etkilerini doğrudan ve dolaylı etkiler olarak iki grupta inceleyebiliriz. İklim değişikliğine bağlı olumsuz duygusal tepkilerin bir kısmı kuraklık, orman yangınları, beklenmedik doğa olayları gibi deneyimlerden kaynaklanır. Bir kısmı ise dolaylı olarak iklim değişikliği bilgisi, haberler, reklamlar, medya içerikleri, sosyoekonomik değişikliklerin yarattığı eşitsizlikler, e, sosyoekonomik sorunlar, zayıf altyapı, gıda erişimi gibi e, yaşamsal değişiklikler sebebiyle bu olumsuz duyguları deneyimler. İklim değişikliğinin doğrudan sonuçları iklim değişikliğine bağlı afetlerin sıcaklık değişimlerinin sebep olduğu olumsuz psikolojik etkilenimlerdir. Iklim değişikliğinin yeryüzü, yeryüzü üzerindeki bu olumsuz etkileri, onu yavaş ilerleyen ve yıkıcı sonuçları olan bir afet olarak karşımıza çıkarır. Iklim değişikliği kaynaklı afetler gibi, travmatik bir olayın yaşanmasına verilen ilk yaygın e, tepkilerde, genellikle travma ile ilişkili tepkilerdir. Örneğin, hipervajilanız, kaçınma, öfke, yeniden yaşantılama, suçluluk, kaygı, duygusallık, konsantrasyon güçlüğü ruminasyon, meşguliyet, sosyal geri çekilme olabilir. Yani bu doğrudan etkiler dediğimiz etkiler iklim değişikliğinin bilinçli olarak fark ettiğimiz ve günlük hayatta doğrudan deneyimlediğimiz yıkıcı etkileriyle ilgilidir. Örneğin Türkiye'de orman yangınlarını yaşamış ya da tanık olmuş kişilerin bu afet sırasında ve sonrasında bu yıkıma ve kayba bağlı olarak hissettikleri karamsarlık, hüzün, yaz, korku, iklim değişikliğine verilen doğrudan bir psikolojik tepkidir. Bu doğrudan tepkilerin yanında, e, Apan'ın el kitapçığında Benson'ın da belirttiği gibi, iklim değişikliğinden hemen ve doğrudan etkilenmeyen insanlar için bile sorun, felaket, ezici ve kontrol edilmesi imkansız görülebilir. İklim değişikliğinin ruh sağlığına dolaylı etkileri genelde yavaş ilerleyen, kademeli ve daha az görünür etkilerdir. Rus sağlığı için en az doğrudan etkiler kadar büyük bir tehdit oluştururlar. Bu dolaylı etkiler hatta doğrudan etkilerden daha fazla insanı etkilemektedir. Ve doğrudan etkileri kıyasla yeni yeni gündeme gelmiştir. Çünkü medyada iklim değişikliğinin ilk etkileri daha çok eriyen buzullar ...ve açlıktan ölmek üzere olan kutup ayılarını vurgulama üzerineydi... Son birkaç yılda medya küresel ısınmanın insanı etkileyecek risklerine, küresel ısınmadaki insan rolüne odaklandı. İklim değişikliğinin insan üzerine etkileri insanları yaşamları üzerindeki bir tehditle karşı karşıya bıraktı. Geleceğe ve insan bütününü olan bu tehdit özellikle ansiyete ile ilgili duygusal deneyimleri arttırdı. Yaşanan bu küresel, çevresel değişimler güçlü, zihinsel ve duygusal tepkiler uyandırarak, Giderek artan bir şekilde günlük deneyim içinde kaygı semptomlarına yol açtı. İklim değişikliğinin dolaylı etkileri dediğimiz şey aslında kabaca bu. Ve temelde dolaylı etkiler de iki şeyi kapsıyor. İlki iklim değişikliğinin ekonomi, sosyal hayata katılım gibi hayata etkileyen diğer sonuçları dolayısıyla ruh sağlığının etkilenmesi. Örneğin. Annemin örneğinde olduğu gibi o yılki ürün hasadının azalması ve buna bağlı gelirin düşmesi e, ve buna bağlı olarak da ekonomik sıkıntıların sebep olduğu stres e, ve buna bağlı dolaylı psikolojik tepkiler diyebiliriz. Yani burada belki doğrudan e, ürünün ürünle ilgili yaşadığı sorun onu etkilemiyor ama ekonomisini etkilediği için ekonomik bozulma dolayısıyla bir stres tepkisi gösteriyor. Bir de ikinci tarafı var dolaylı tepkileri. Bu benim en çok önemsediğim kavramlardan biri eko kaygı. İklim değişikliğinin belirsiz ve ilerleyici doğası ve öngörülemezliği basit psikolojik uyumu zorlaştırır. Dünyanın sürekliliği ve zarar görmezliği temel anlayışına yönelik bu tehdit temel bir varoluşsal güven kaybını doğurur kişilerin bilgisinin ve güvendiği anlayış sistemlerinin artık doğru olmadığı hissi diğer tüm duygulara ve kaygılara eşlik eden altta yatan yayılımcı bir kaygıya sebep olur. Örneğin bir insan işsizlik, sağlık sorunları, adaletsizlik ya da başka konularla ilgili endişe yaşıyorken zihnin arka planında dünyanın yok oluşuna dair bir kaygıyı taşıyor olabilir. Yani iklim değişikliği bilgisi hatta entelektüel olarak bu bilgi olmasa bile bunu ...bedenimizin hissediyor ve deneyimliyor oluşu temelde varoluşsal bir kaygı yaratır demek istiyorum. İklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkileri kesişimseldir. Yani sadece doğrudan ve dolaylı etkiler olarak da ayıramayız bir yandan. Örneğin aşırı sıcaklık hem doğrudan hem dolaylı şekilde etkileyebilir... E, aşırı sıcaklığın saldırgan davranışlar, şiddet, intihar, uyuşturucu kullanımında artış gibi e, ya da var olan psikolojik sorunların seyrine şiddetlendirmesi gibi birçok e, doğrudan sonuçla ruh sağlığını etkilediği biliniyor. E, fakat bir yandan da aşırı sıcaklığa bağlı sosyal izolasyon, daha sosyal etkileşim ve açık hava aktivitelerinin, egzersizlerin sınırlanmasına ...sınırlanmasıyla, stres azaltıcı aktivitelerin kısıtlanması yoluyla da ruh sağlığını dolaylı olarak etkileyebiliyor. Yine kuraklık da bu kesişimsel tabloda bir örnek. Kuraklık afetinin sonucu olarak doğrudan etkiler görülebilir. Ama kuraklık aynı zamanda su sıkıntısına sebep olarak milyonlarca insanın içme suyuna erişiminin tehdit altında olduğunu ortaya çıkarır. Doğrudan kuraklığa maruz kalmayan insanlar için bile kuraklık olabileceği bilgisi suya erişim yani susuz birkaç günden fazla yaşayamayacağımız için diğer ihtiyaçların yapmadığı şekilde daha büyük bir tehdit algısı yaratarak endişe ve huzursuz önsizlere yol açar. Zorunu göçte iklim değişikliğinin bir diğer önemli sonucudur. Bunun da yine doğrudan ve dolaylı etkilerini kesişimsel olarak görebiliriz. Klim değişikliğinin 2050 yılına kadar tahmini olarak 200 milyon kişiyi göçe zorlaması bekleniyor. Ve biliyoruz ki zorunlu göç hareketi yapanlar gönüllü olarak göç etmeyi seçen kişilere kıyasla daha çok psikiyatrik hastalığa yakalanma riski taşıyorlar. Tabii ki göç konusu çok daha derin. Bugün yalnızca sonraki programlar için zihnimizde soru işaretleri uyandırmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar tartıştığımız gibi... İklim değişikliğinin ruhsal sonuçları tek bir nedensellikle açıklanamayacak kadar iç içe. Hem var olan savunmasız gruplar hem iklim politikaları iklim değişikliğinden ruhsal olarak etkilenilmişliği etkiliyor. İklim değişikliğinin ancak ilerleyen programlarda değinebileceğimiz birçok farklı psikolojik sonucu da var. Ama biliyoruz ki iklim değişikliğinden endişe etmek şu anda insanlığın karşılaştığı en büyük tehditlerden birine makul ve sağlıklı bir yanıt. Burada önemli olan bizim bu yanıtla ne yaptığımız. Bu psikolojik etkilenilmişlik ve günlük hayata devam etme çabasıyla bunları göz ardı edebiliriz. Ki bu iklim değişikliğini durdurmayacağı için işlevsiz bir başa çıkma stratejisi olur ve bilinç dışı şekilde bunu bilen ve bastıran insanın yaşadığı içsel gerilim artarak başka şekilde kendini gösterebilir. Ya da bunları anlamlandırıp yeni baş etme yolları arayabiliriz. ...sürdürülebilir davranışlarda bulunmak gibi... ...çünkü bir şekilde içinde bulunduğumuz zamanda... ...her gün bunlar gibi kötü sürprizlerle karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Yani yaşadığımız bu kaygı aslında sürdürülebilir davranışlarla azaltılabilir... ...ve bu kaygı bizi harekete geçirici bir etken de olabilir. Bu yüzden iklim değişikliği ve ruh sağlığı ilişkisini anlamak... ...mücadeleyi ve küresel bir cevap oluşturmayı da sağlamak için önemli bir ayaktır... Bu ilk programda soru işaretleri oluşturduk. Sonraki programlarda bu sorulara cevap arayacağız. Sizin de iklim değişikliği deneyiminizi dinlemeyi çok isterim. Paylaşmak istedikleriniz ya da önerileriniz için ben gezegenvearamızdakiler.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. 14 gün sonra görüşmek üzere.